الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله في حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وبردا يا عباد الله اتقوا الله الذين اتقوا والذين مُحْسِنون. قال الله تعالى في كتابه الجليل: والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. آية صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar. <gülüyor> Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, medine hicret etmeden önce orada yaşayan Yahudiler dışındaki insanlara Benu Kay ile Bunlar Es ve Hadis kavillerinden oluşurdu. Aslında akrabaydılar. Efendimiz, Medine'ye teşrif etmeden, Medine'yi şereflendirmeden önce 120 yıl Sudan meselelerden dolayı birbirleriyle savaşmışlardı. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِهِ اِخْوَانًا Allah Resulü gelince onlar da kardeş oldular. Efendimiz onlara, peygambere, ashabına, fukaraya, kucak açmalarından, yardımcı olmalarından, hanlarını, hanımanlarını, hurma bahçelerini onlarla paylaşmalarından dolayı sizin adınız Ensar olsun dedi. Ensar-u Resulillah, Ensar Lislam, İslam, İslam'ın yardımcıları. Peygamberin yardımcıları olun, böyle şereflerini duyurdur. Ardından eklediler: Ayetul Munafik bu ulamsa, ve Ayetul Muğmim bu Kim Allah'ın yardımcılarına, Peygamberin dostlarına düşmanlık ederse, bilsin ki bu münafıklığın alametidir. Kim emsarı severse bilsin ki bu da imanın, mümin olmanın alameti, onun işaretidir. مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ يَحَبَّهُمْ Kim bunları severse beni seviyor diye onlara muhabbet besliyor. Kim emsara sever, huz ederse bana olan düşmanlığından dolayı onlara hakaret ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonraki kuşaklara, kıyamete kadar ardından yürüyeceklere Ensar'ı sevmeyi vasiyet ediyor. Neden? Ensar'ı sevenler çocuklarını Ensar'ın çocukları gibi, eşlerini Ensar'ın eşleri gibi, İslam atlasında yeniden şekillendirsinler. O halde nasıl olacak? Seviyorsanız Allah Resulü'nü, seviyorsanız Ensar'ı çocuklarınız onların çocukları gibi. Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasında, Mescid-i Nebevi'de nasıl onlar namaz kılarlar? Nasıl Medine sokaklarında fahri kainat yürürken Ensar'ın çocuklarını görür onları selamlar? Enes bin Malik rivayet ediyor. Biz geliyorduk annelerimizle birlikte. Bir düğün dönüşüydü. Allah Resulü oturuyor. Ensar'ın çocuklarını annelerinin yanında görünce ayağa kalktılar ve buyurdular ki Allahümme entüm minahabbin nâsireyye Şunlar, şu gelenler, sizler benim getirdiğimi, sümmetimi kıyamete kadar dünyaya taşıyacaklar. Peygamber davasına varis olacak ensar çocukları, insanlık ailesi içerisinde bana en sevgili olan sizlersiniz. Çocuklarınız Peygamber aleyhisselama sevgili olsun, onun sevgilileri olarak yetişsin istiyorsanız, Mescidin arka saflarında, sokaklarda, rüyalarda Allah Resulü Aleyhisselam'la hayallerinde hep onunla yürüyecekler. Sonra onu seviyen, sevenler eşleri, ensarın eşi gibi olsun. Allah Resulü bunu telkin ediyorlar. Onlar ki, örtü ayeti geldiği zaman sokakta yürüyorlar, Şaka kemurutuğum nefah ettirmene biha olduğu yerde hemen yırtıyorlar elbiselerini başlarını örsüyorlar eve kadar gitmeye gitmekten haya ediyorlar acaba bu kadar bir zaman Allah Azze ve Celle'nin emrine isyan etmiş olur muyuz diye burnunu göstermekten utanan kadınlar olsun evimizdeki kadınlar Ensar kadınları. Fakat bu onların alime, onların zâhide olmalarına engel olmuyor. Allah Resulü o kadınları övüyor, buyuruyor ki: "Ne'ma nisâ'u'l-ansâr, lem yemne'hunna en hayâ ve yetefakka'na fi'd-dîn." Ensar kadınları ne mübarek kadınlardır. Hayalları kendi kadınlık dünyalarına giren meseleleri Peygamber'e sormaya engel olmadı. Alime oldular, zahide oldular, abide oldular, Ummu Süleym oldular, Enes gibi alime alimler yetiştirdiler. Böyle olsun kadınlarımız. Sonra Ensar'ı seviyorsanız siz de onlar gibi olun. Fukarayı ashaba mallarını açtılar. Asaf usuf bayi, onlar baktılar. Efendimiz Medine'ye hicret edince, işte hurma vahşelerimizi ya Rasulallah, muhadille bunları paylaştırsam dediler. Lente bir rahatte Sevdiklerinizi Allah yolunda vermedikçe takvaya birre ulaşamazsınız. Ayeti gelince, Ebu Talha ol en kıymetli arazilerini verdiler Allah yolunda Ensar oldular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'deler tereddüt var neden buraya geldik diye birinci ikinci defa Hz. Ebubekir Ömer cevap veriyor en Ensar'ın lideri Hz. Sağdaya kalkıyor ya Resulallah buraya geldiysen biz arkanızdayız, değil burada düşmanla savaşmak. Eğer şurada bir deniz olsa, o denize girsen, bize de emretsen, bu denize girilecek desen وَاللّٰهِ لَمَا تَكَلَّكَ مُنَّا رَجُلٌ وَاحِذٌ Bir kişi geri kalmayacak, ölecek ama senin ardında o denize girecek Ya Resulallah. İşte çocuklarımız, evlerimiz, hepsi emrine amade ya Resulallah. E bunlar öyle yaşıyorlar sonra onların lideri Hazreti İsa bin Muaz vefat edince İmam Buhari rivayet ediyor. Hazreti Cebrail varıyor Allah Resulüne diyor ki İhtezze'l arşu limevtisâh ya Resulullah arş titriyor melekler dolmuş ashabından Hazreti Saat gelecek onu karşılamaya hazırlanıyorlar <gülüyor> Efendimiz ahirete giderken Uğusihkum bin Ensar son hutbeleri size Ensar'ı vasiyet ediyorum İnsanlar çoğalacak, malları mükteli olacaklar yiyacak, yiyecek, yiyacak, yiyacak bırakıp yerin altına gidecekler. Bir kısmı haram, bir kısmı helal olacak. Kiminin malı olmayacak, o da faset edecek. Hep dünyalıkların ardından koşacak, ahireti unutacak. Size ben Ensar'ı vasiyet edeyim. Onlar gibi olun. Olursanız Peygamber Aleyhisselam'ın müjdesi sizin için de geçerli buyuruyor ki, اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْد۪ي اُسْرَةً فَاسْبِرُوا hatta تَلْقَوْن۪ي عَلِ الْحَضِّ Ensar, dostlarım, peygamberin yardımcıları, benden sonra kavgaları göreceksiniz. Emeviler Abbasiler, o devletin idaresinde bir tane Ensar yok. Dünyalıklara ellerini uzatmamışlar, geri çekilmişler. Hakkınızın gasp edildiğini göreceksiniz. Sabredin, ben sizi havzının başında bekliyorum. Hani Mekke'den Medine'ye dönerken buyuruyor ya لَوْسَلَكَتِ الْاَمْصَارُ وَادِيَنْ لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْاَمْصَارُ Siz hangi vadide, hangi patikada yürürseniz Peygamber de sizinle birlikte o vadide yürüyecek şu dünya vadilerinde peygamberle birlikte ensarın ardından yürümek isteyenler çocuklarınız, eşleriniz, işleriniz ümmete, ümmetin fakirine, yetimine bakışınız onlar gibi olursa Allah Resulü ile dünya vadilerinde cennete uzanan yollarda yürüyorsunuz. Hayallerimizle, Rüyalarınızla, her dakikanızla yürüyorsunuz. Emsar gibi yaşayanlar, Allah Resulü Aleyhisselam'la havzın başında buluşacaklar. Bu ne büyük devlet. Bundan büyük bir şeref, arayanlar, şerefi yitirenler olacaklardır. <gülüyor> Ela اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَغَ الْنِظَامُ كَلَامُ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام